İyi günler sevgili dinleyiciler. İyi günler, iyi günler. Nasılsın Karagöz'üm? Ee biraz sinirliyim acaba. Yapma yav, neye borçlusun sinirini? Anketlere. Hangi anketlere? Tümden hepsine. Bak sen, ne oldu ki? Anlat bakalım hele. Ya buraya gelmeden az önce kesti yolumu bir çocuk. Abi dedi, anket yapıyorum. İyi dedim, bana ne? Seninle de bir tane yapalım. Yok dedim, sana ne? Başladı işte bugün hiç siftah yapmadım da ekmek parası da dayanamadım tabi tamam dedim demez olaydı. Aman Karagöz'cüm altı üstü bir anket değil mi? Yok üstü anket altı dehşet. Bunlar mı anket soruları? he oku bakalım oku. Yahu kağıt elimde kaldı ha okuyayım. Yakasını zor kurtardı çocuk neyse. Konuda hangi iş sizin tarzınız? Ee. Konu fena değilmiş bak Karagöz'üm. Bak birinci sorumuz. Sevdiğiniz işler aranızdaki ilişki aşağıdaki renklerden hangisinde var? A kahverengi siyah, B mavi yeşil, C siyah beyaz, D mur turkuaz. Aa, ben olsaydım mavi yeşil derdim. Sen ne dedim peki? Dalga geçme, adam gibi soru sor dedim. <gülüyor> Sormuş ya Karagöz'üm. Ya Hacıbat attırma kafamın tasını. Bu ne biçim soru? Renklerle konunun ne alakası var? Karagöz'üm burada renkten yola çıkarak uyumu anlatacaklar işte. Bozma şimdi uyumu. İyi tamam tamam, bozmayalım hadi. Geçti ikinci soruya. İş hayatınızı hangisine benzetirsiniz? A seyahat etmek, B oyun oynamak, C yemek yemek, D muhabbet etmek. C, yemek içmek. Yahu o sana yaptırtırdım bu anketi. Ee sen ne dedin? Sen ne dedin? Az kaldı iş atacak dedim. Kara gözüm, bu soruda da senin işini nerede gördüğün anlaşılmak isteniyor. Soru iyi, benim soruyla bir yalım veremediğim yok. Ama şıklar kelalaka. Yok yok. Onların da bir manası var efendim. Ne diyeyim ben sana Hacı Batı, geçelim üçüncü soruya. Şu meyvelerden hangisinde işinizin tadı var? A, nar, B, kiraz, C, elma, D, çilek. Nar, nar, nar. Hay sana da narına da, meyve ile işin ne alakası var yahu? Var kara gözüm, var var. Neyse başladık, madem ya sabır deyip anketin sonunu getireyim. İşiniz içecek olsaydı, A, kahve, B, su, C, çay... De ayran. Su. Su diyorum su. Maşallah bunu da buldun. Basit Karagözüm. İşini hayatta olmazsa olmaz bir şey olarak görüyorsan su dersin. İşin eğer olsa da olur. Arada iyi olur tarzında ise ayran dersin. Vay be. Senin gibi ciddi bir adamı bile anket bu hale getiriyorsa ben başka bir şey demiyorum. Ya Karagözüm anladığın gibi değil efendim ben. Neyse bu anket işinden de anlamayı vereyim. Dur dur. Son soruyu da sor. Merak ettim. Bakayım neymiş o. Al sen oku Allah <gülüyor> Dur dur okuyorum. <gülüyor> İşinizi bu arkadaşlık türlerinden hangisine benzetirsiniz? <gülüyor> A. Okul arkadaşlığına. B. Asker arkadaşlığına. <gülüyor> C. Sokak arkadaşlığına. Bence bak asker arkadaşlığı. İyi iyi. Anketin hayırlı uğurlu olsun birader. Sana da nice anketli günler. E, hadi bana müsaade. Dur Karagözüm dur dur tamam kestim. Ee, bitti de zaten.